Bismillah ve elhamdülillah. Esselatu ve hadi aşara. 11. ders Fil hafileti. Otobüsün içerisinde iki kişinin karşılık konuşması. Diyaloğu. El evvelü birinci kişi Esselamu aleykum der. Selamla konuşmaya başlar. El sani ikinci kişi ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek cevap verir. Birinci kişi mesmuke ya aki, ey kardeşim ismin nedir? İkinci kişi cevabın ismi Abdullahi, ismin Abdullahdır. Ve mesmuke ve sen ismin nedir? ismi Faysalun, ismin Faysaldır der ilk kişi. Etali bun ente ya Abdullahi, ay Abdullah, sen öğrenci misin? Ya Abdullahi tekrar hatırlatayım. Abdullah yani muzaaf idi. O zaman ya'dan dolayı Abdullah olacak. Abdullah da cevaben sen öğrencimsin sorusuna "Naam." Evet yani ben öğrenciyim diye cevap verir. Eyne tedrusu ya ehi. Şimdi kadar biz eş anlamlısı yedrusu, yazhe bu yani ile ahır Şimdi t geldi. Etenin t'si geldi. Evet. Eyne tedrusu ya ehi. Ey kardeşim nerede okuyorsun? Terasi edrusu okuyorsun. Ders etmek, okumak. Edrusu bir camiat-ı riade. Edrusu, sevada e e'si geldi. Okuyorum evet. Mütekellim. Riyad Üniversitesi'nde okuyorum. Fi ayi külliyetin tedrusu. Hangi fakültede okuyorsun? Riyad Üniversitesi'ni anladık. Üniversitenin hangi fakültesi onu kastediyor. Edrusu fi kulleyetil hendeseti. Mühendislik fakültesinde okuyorum. Hem dese. Fiyi senetin tedrusu güzel de anladık. Üniversiteden sonra fakülteden anladık. Peki hangi senede yani kaçıncı sınıf kastedilerek hangi senede okuyorsun? Fiyi senetin tedrusu hangi senede okuyorsun? Yani kaçıncı sınıftasın? Onu soruyor. Edrusu fi's-seneti saniyeti ikinci senede ikinci sınıfta okuyorum <gülüyor> etariful Et mühendise selmane mühendis selmanı tarif arife yarifu tarifu tanıyor musun biliyor musun taban ki. huve ustadi o hocamdır huve ahsenu müderrisin fil külliyeti o fakültede en iyi hocadır Ah seni mülerisin en iyi hocadır. Men haullar ifit yatulledine meake ki en nehum beraberindeki bu genç erkekler kimdir sanki onlar erkek kardeşlerin, onlar erkek kardeşlerin gibi. Nam haullar ihfeti Evet, onlar erkek kardeşlerimdir. Li erbatu ihvetin ve selatu Benim dört erkek kardeşim ve üç kız kardeşim var. Eyne yedrusu haulâi Burada ye ile geldi. Ancak fail fiilden sonra zikredildiği için müfret sigale geldi. Yedrusu, haulâi yedrusu. Yedrusu'nun faili kim? Haulâi. Hani mazide diyorduk ya eğer fail fiilden sonra zikredilirse çoğul olsa bile tekil müfred sigale gelir. Burda aynı şekilde oldu. İnşallah bu dersin devamında <gülüyor> muzari fiilin çekimini mazi fiilin çekimi gibi tablo tablo görürsek bu iştahın yanlaşılacak. Bun e, onlar nerede okuyorlar? emma ihveti fe kulluhum burada bir kalıp geldi. emma fe emma fe gelince demek. Bir şeye gelince Şimdi bir şeylerden bahsedecek Önce şunu söyleyecek sonra şunu söyleyecek İşte bunu ifade ederken Şuna gelince şu buna gelince şu diye cevaplar Emma İhveti Erkek kardeşlerime gelince Emma'nın cevabına F gelir Emma gelince demek Öyle ifade edilir İhveti Erkek kardeşlerime gelince Feküllühüm emmanın cevabında da fe gelmek zorundadır. Kullühüm değil de fe kullühüm. Bu fe emmanın cevabında gelen fadır. Emma ihveti fe kullühüm ne bil camiati. Erkek kardeşlerime gelince onların hepsi üniversitede okuyorlar. Yedrusune. İsa ve huve ekber minni. Yedrus'u fi külliyeti tıbbi. İsa şimdi o dört erkek kardeşini tek tek söyleyecek. İsa ve onu e, parantez içerisinde zikretti ki o benden daha büyüktür. Yaşça onu kast ediyor. Benden daha büyüktür. İsa tıp fakültesinde okuyor. Yedrus'u fi külliyeti tıbbi. Ve İbrahim'u Yedrus'u fi külliyeti ticareti. İbrahim ticaret fakültesinde okur. Ve İshak u yadı usufi külleti İshak Edebiyat Fakültesi'n okur. Ve İsmail u fi usufi külleti Şefi külleti ve İsmail de İlim Nef Fakültesi'n okur. Ulûm, ilim, ilminin çoğu. Ve haûlâyı selasetu esgarum inni ve bu üçü İsa'nın İbrahim, İsmail'i sak, onu kastediyor onları. Ve bu üçü benden daha küçüktür. Ve emmel ehevatu, kız kardeşlerime gelince, fe yedrus ne fil medresetin mütevasıdatı. Fe geldi gene. Dikkat edin ona. Kız kardeşlerime gelince, ortaokulda okurlar. Fe yedrus ne fil medresetil mütevasıdatı. Zeynepu tedrusu fis sanetil ula. Zeynep 1. sınıfta okur. Sanetil ula birinci senede okur. Tam karşılığı ancak ifade etmek istediğim mana ilk senede, birinci sınıfta okur. Ve Selma tedrusu fis sanetil saneviyeti. Selma ikinci sınıfta okur. Ve Leyla tedrusu fis sanetil saliseti. Leyla da üçüncü sınıfta okur. Feyyi medresetin tedrusu ke Senin kız kardeşlerin hangi okulda okur? Feyyi medresetin hangi okulda okur? Yedrusne fi medreseti Halid ibnül Velidi lil banati bi Mekke'te. Mekke'de Kızlar için olan Lil Benati, kızlar için olan Khalid bin Velid okulunda okurlar. Hani diyoruz ya Sema Yazır okulu, efendime söyleyeyim işte e, Ahmet, Çalık. Ahmet Çalık okulu falan okulu filan okulu. Onlar Sahabe ismini verirler. <gülüyor> ya falan ismi değil de Khalid bin Velid okulunda, Ömer bin Hatta okulunda Falanca okulunda filanca okulunda okur. O kızlar da yani şeyin kardeşleri, evet. Abdullah'ın kız kardeşleri de Mekke'de bulunan ve sadece kızlara yönelik olan Halit bin Melit okulunda okurlar. Arası bizim başımıza. <gülüyor> Eyne teskunune entum? Siz nerede oturuyorsunuz? Teskunune, sekene, yeskunu teskunune. İskan olmak var ya, iskân olmak, oturmak. Evet. Sakin orada. Evet. Nerede sakinsiniz? Nerede oturuyorsunuz? Nerede ikamet ediyorsunuz? normal sakin söylüyoruz. Sakin olmak geliyor. Hani bir bölgenin sakinleri ya, o bölgede oturanlar da kastederler zaman. Evet. Abdullah cevaben şöyle der. İhveti yeskununa fi il camiat. Erkek kardeşlerim üniversitenin pansiyonlarında otururlar emma'ene fe eskunu mea garibin li. Bana gelince emma'ene fe eskunu. Dikkat edin oradaki fe'ye. Ben akrabalarımdan biriyle beraber otururum. Veya oturuyorum. Garibun li. adam dolayı garibin li. Akrabalarımdan biriyle beraber. E mütezebbicun ente ya abdellahi Ey Abdullah sen evli misin? Mütezevvvicun, azebun. Zıt kelimelerdi. La lestu bir mütezevvicin Hayır ben evli değilim. Ma unvanuke adresin nedir? Unvan, adres demek. Bizim dilimize unvan girmiş ama adres olarak değil de isim olarak, işleri veya marka ismi olarak girmiş. Adresin nedir? Hadihi bitağati İşte bu Benim kart vizitimdir. kartvizit kart vizit Demek şu. Hâdihi bitağati fiha unvani Bu kart vizitimdir. Onda adresim var. Eşkürüke yâhî Ey kardeşim Sana teşekkür ederim ene mesrurun biligayike ben seninle karşılaşmaktan dolayı mesrurum, sevinçliyim ene se enzilu fil mehattatil gadimeti ben gelen durakta gelecek bir sonraki durakta ineceğim enzilu nezele yenzilu, enzilünün başına sin harfi geldi, bu da muzari fiili müstakbel fiile çevirdi, gelecek zamana çevirdi, İneceğim oldu. Bunlar da bu derste inşallah göreceğiz. Mahattatun durak istasyon demek. Gadimetun gelen demek. Yani bir bir sonraki manasına Gelmekte olan manasına. Evet. Ene se endzilüfil mahattatin gadimeti ben gelen durakta ineceğim. Abdullah fi emanillah. Allah'ın emanında ol. Allah'a emanet ol. Ve ilelligai ve karşılaşmak üzere. Gör, görüşmek üzere. Bu da bir temennidir. Görüşmeyi temenni ediyorum. Görüşmek istiyorum. Görüşmek üzere. Es sa'igu li faysalin sürücü faysala hitaben der ki hazel babu lidduhuli ya seyyidi sizde de ya ehi. Ey Kardeşim, bu kapı duhul içindir. Giriş. giriş içindir. Giriş içindir. mastar girmek içindir. Giriş içindir. En nuzulu min hunake. İniş, oradandır. Yani kapıların birisi giriş birisi iniş için ya. Ön kapı duhul, arka kapılar Nezeli'den nuzul içindir. Evet. Burada da maslarları gördük. Şimdi kadar görmemiştik. Duhul ve nuzul de dehale yedhulünün masları duhul Nezeleyen zilinin masları Nuzul Allah'ın Azze ve Celle'nin her gece Birinci semaya nuzulü işte. Nezeleyen zil İnmesi yani Zatına yakışır şekilde Şeyimiz bitti Parçamız Onunla ilgili birkaç alıştırma verelim Ve ara verelim değil mi? Evet temariyün alıştırmalar ecbanel esiletil atiyeti. gelen sualleri cevapla bi eyi camiatin yadrusu abdullahi Abdullah hangi üniversitede okuyor fi eyi külliyetin yadrusu ve o hangi fakültede okuyor fi eyi külliyetin yadrusu isa isa hangi fakültede okuyor fi eyi külliyetin İbrahimu. İbrahim hangi fakültede okuyor Fiyeyi Külliyetin yedrus İshak İshak hangi fakültede okuyor? Fiyi Külliyetin yedrus İsmailu İsmail hangi fakültede okuyor? Eyne Tedrusu Ehevatu Abdillahi Abdullah'ın kız kardeşleri Nerede okuyor? Eyne Yeskunu Abdullah'ı Abdullah nerede oturuyor? İskan oluyor? Ne İyi dedi. Arkadaşın eskunu beraber... mea garibin niy dedi. Arabasıyla beraber sürüyordu. Şey aynı nerede diyor. Ha. Size bu, bu bu şekilde cevaplarsınız inşallah. Ha. O, o öyle dersiniz yeterli olur o bizim için. <gülüyor> ve aynı yeskunu ixbatuhu ve onun erkek kardeşleri nerede oturuyor? Bu alıştırmaların <gülüyor> hepsi bizim cümle kullanma pratiğimizi arttırmak için. Sahih mayeliği gelen şeyleri sahihle. Dört tane cümle var. Bu cümlelerin hepsinde de yanlışlık var. Bunları düzelteceğiz. Parçaya uygun hale getireceğiz. La <Sessizlik> <Sessizlik> ya'rifü Abdullah'il mühendise selmane Abdullah mühendis selmanı tanımıyor. Abdullah'i mütezevvizun Abdullah evlidir. Yedrus Abdullahi Fis senetil ula Abdullah birinci sınıfta birinci sınıfta derken o kast ediyor. Birinci sınıfta okuyor. Nezel Abdullahi min el hafileti. Kâble nuzuli Faysal'in. Abdullah otobüsten Faysal'ın inişinden önce indi. Ecb anil silatil aatiyeti. Gelen sualleri cevapla Hâdihil es'iletü leyset mebniyeten aled dersil hadi aşara. Bu soru bu de, e, şeyler evet bu sorular 11. dersle alakalı değildir. 11. dersler üzere bina edilmemiş. Yani oradaki konularla alakalıdır da oradaki diyalogla alakalı değildir. Yani Faysal ve Abdullah aslında konuşma alakası yoktur. Nedir o sorular? Eyne tedrusu ente sen nerede okuyorsun? ne teskunu nerede oturuyorsun? E tarifu lügatel Fransiyyete Fransız dilini biliyor musun? Mineyyizatin tesmaul akbara Haberleri hangi radyodan dinliyorsun? E tarifu beytel müderrisi Öğretmenin evini biliyor musun? Diyelim ve bırakalım şu an. İnşallah. Şimdilik Bir dahaki dersi inşallah. <gülüyor> <gülüyor>